Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, Ey Şuayb! Ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız, ya da dinimize dönersiniz. Dedi ki, istemesek de mi bizi yurdumuzdan çıkaracak veya dinimizden döndüreceksiniz. Andolsun ki, Allah bizi ondan kafirlikten kurtardıktan sonra, tekrar sizin dininize dönersek, Allah'a karşı iftira atmış oluruz. Rabbimiz, Allah'ın dilemesi hali müstesna, geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz, sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü Sen,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 Sanki yurtlarında hiç şenlik tutmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte ziyana uğrayanlar onlar oldular. Şuayb onlardan öteye döndü de, ey kavmim dedi. Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum. Ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler ve hemen onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inanıp Allah'ın azabından korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. Acaba o ülkelerin halkı, Geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken onlara azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz.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 Ant ki peygamberleri onlara apaçık deliller, mucizeler getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte o kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra, onların arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. Tuttular o mucizeleri inkar ettiler. Ettiler de bak o bozguncuların akıbetleri nasıl oldu. Musa ey Firavun bil ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim dedi. Allah'a karşı ilk görevim hak olandan başka bir şey söylemememdir. Gerçekten ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle gönder. Firavun, eğer bir mucize getirdiysen ve eğer doğru söyleyenlerden isen onu göster dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. O da birdenbire kocaman bir ejderha kesili verdi. Ve Musa elini koynundan çıkarıverdi. Eli bembeyaz olmuş, bakanların gözünü kamaştırıyordu. Firavun'un kavminden ileri gelenler, muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır dediler. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, o halde siz ne diyorsunuz dedi. Onlar da, onu ve kardeşini beklet. Şehirlere de toplayıcılar gönder dediler. Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler. O sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelirsek bize muhakkak mükafat var değil mi dediler. Evet dedi Firavun. Üstelik o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar Musa'ya ey Musa! Önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi? dediler. Musa, siz atın dedi. Atacaklarını atınca herkesin gözünü büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Doğrusu büyük bir sihir gösterdiler. Biz de Musa'ya sen de asanı bırakıver diye vahyettik. Birdenbire asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuverdi. Artık hakikat ortaya çıkmış ve onların bütün yaptıkları boşa gitmişti. Orada mağlup olmuş ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine, Firavun, ben size izin vermeden iman ettiniz ha dedi. Şüphesiz bu bir hiledir. Siz bunu şehirde kurmuşsunuz, yerli halkı oradan çıkarmak istiyorsunuz, sonra anlayacaksınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, sonra da bilin ki sizi astıracağım. Onlar da şüphesiz o takdirde biz Rabbimize döneceğiz dediler. Senin bize kızman da, sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki, Seni ve ilahlarını terk etsinler de, yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi, Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın. Firavun da dedi ki, Onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız ve onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz. Musa kavmine dedi ki, Allah'ın yardımını ve lütfunu isteyin ve sabır gösterin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona miras çıkılar. Sonunda kurtuluş müttakilerindir. Kavmi de dediler ki, sen bize gelmeden önce de eziyet gördük. Sen geldikten sonra da. Musa dedi ki, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edip de sizi yeryüzünde halife kılacaktır. Ve sizin nasıl işler yaptığınıza bakacaktır. Gerçekten biz, Firavun sülalesini, Senelerce kıtlık ve gelir noksanlığı içinde tutup kıvrandırdık ki, Düşünüp ibret alsınlar. Fakat, Kendilerine iyilik geldiği zaman, İşte bu bizim hakkımızdır dediler. Başlarına bir kötülük gelince de, işte bu Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden dediler. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındandır. Lakin çoğu bunu bilmezler. Ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz dediler. Biz de kudretimizin ayrı ayrı alametleri olmak üzere, Başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine inat edip direndiler ve çok mücrim, suçlu bir kabim oldular. Ne zaman ki azap üzerlerine çöktü, dediler ki, ey Musa, bizim için Rabbine dua et. Sana olan ahdi hürmetine eğer bizden bu azabı kaldırır, uzaklaştırırsan, Yemin olsun ki sana kesinlikle iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz. Ne zaman ki belli bir süreye kadar onlardan azabı kaldırdık, derhal yeminlerini bozdular. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da, Hepsini denizde boğduk. Ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de, yeryüzünün bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin İsrail oğullarına olan o güzel vadi, sabırları yüzünden gerçekleşti. Biz de Firavun'la kavminin yapa geldikleri sanat eserlerini, ve diktikleri binaları yerle bir ettik. Ve İsrail oğullarının denizden geçmelerini sağladık. Derken bir kavme vardılar ki onlar kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı. Dediler ki ey Musa onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap. Musa da onlara dedi ki siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Çünkü o gördüklerinizin içinde bulundukları din, yok olmaya mahkumdur ve bütün yaptıkları batıldır. Sizi alemlere üstün kılan Allah olduğu halde, ben size ondan başka ilah mı arayayım dedi. Hani sizi, Firavun sülalesinin elinden kurtardığımız zaman hatırlasanız ha size azabın kötüsünü yapıyorlardı oğullarınızı öldürüyorlar kızlarınızı sağ bırakıyorlardı bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük imtihan vardı ve Musaya 30 geceye vaat verdik ve süreye bir on gece daha ekledik. Ve böylece Rabbinin mikatı tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmim için de benim yerime geç, ıslaha çalış ve bozguncuların yolundan gitme. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim! ''Göster bana kendini de bakayım sana'' dedi. Rabbi ona buyurdu ki, ''Beni katiyen göremezsin. Velakin daha bak, eğer o yerinde durabilirse, sonra sen de beni göreceksin.'' Daha sonra Rabbi daha tecelli edince, onu yerde bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince, sen Sübhan'sın, tövbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki ey Musa, sana verdiğim peygamberlikle ve kelamımla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğime sıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Ve onun için o levhalarda her şeyden yazdık. Nasihat ve hükümlerin ayrıntılarına ait her şeyi belirttik. Haydi bunlara sıkı sarıl, kavmine de emret. Onlar da en güzeline sarılsınlar. Size yakında o fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimizi anlamaktan uzak tutacağım. Onlar ki bütün ayetlerimizi görseler de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler de o yolu tutup gitmezler. Eğer sapıklık yolunu görürlerse tutar onu izlerler. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmeyi adet edilmişlerdir. Ve onlardan hep gafil ola gelmişlerdir. Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı inkar edenlerin amelleri hepten boşa gitmiştir. Çekecekleri ceza kendi yaptıklarından başkası mı olacaktır? Musa'nın arkasından kavmi, tutmuş süs takılarından böğüren bir buzağı heykele edinmişlerdi. O buzağının kendilerine bir söz söylemediğini, ve bir yol gösteremediğini görmemişler miydi? Fakat yine de onu Tanrı edindiler ve zalimlerden oldular. Ne zaman ki ellerine kırağı düşürüldü, yaptıklarına pişman oldular. O zaman sapıtmış olduklarını gördüler. Yemin olsun ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, muhakkak biz, Kötü akıbete düşenlerden olacağız dediler. Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndüğünde şöyle dedi. Bana arkamdan ne kötü bir halef oldunuz. Rabbinizin emriyle dönüşümü beklemeden acele mi ettiniz? Elindeki levhaları bıraktı ve kardeşi Harun'u başından tutarak kendine doğru çekmeye başladı. Harun ey anamın oğlu dedi. İnan ki bu kavim beni güçsüz buldu. Az daha beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle yaparak düşmanları sevindirme. Ve beni bu zalim kavimle bir tutma. Musa dedi ki: Ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şüphesiz o buzağı tanrı edinenlere, Rablerinden bir gazap, dünya hayatındayken de bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. O kötü amelleri işleyip de, sonra arkasından tövbe ve iman edenler için, hiç şüphe yok ki, Rabbin bundan sonra yine de affedici ve merhamet edicidir. Musa'nın öfkesi geçince levhaları aldı. Onlardaki yazıda ancak Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve rahmet vardı. Bir de Musa, mikatımız için, tayin ettiğimiz vakitte tövbe için kavminden yetmiş erkek seçti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı... İşte o zaman Musa, Rabbim dedi. Dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Şimdi bizi içimizdeki o beyinsizlerin yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin? O işte senin imtihanından başka bir şey değildi. Sen bu imtihanla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete erdirirsin.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 Onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki o ümmi peygambere uyarlar.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 Allah'ın Resulü'yüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş bulunan o ümmi peygambere, evet. Ona uyun ki hidayete erebilesiniz. Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla adalet yapan bir topluluk da vardı. Biz onları on iki kabileye o kadar ümmete ayırdık. Ve kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya elindeki asa ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca hemen o taştan on iki pınar akmaya başladı. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi. Bulutu da üzerlerine gönderdik gölgeledik. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz dedik. Onlar zulmü bize yapmadılar. Lakin... Kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ve o vakit onlara denilmişti ki, ''Şu şehre yerleşin ve orada dilediğiniz şeylerden yiyin. Hıtta günahlarımızı bağışla deyin ve secde ederek kapısından girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyilere nimetlerimizi daha da artıracağız.'' İçlerinden bir kısım zalimler sözü değiştirdiler. Kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Zulmü alışkanlık haline getirdikleri için biz de üzerlerine gökten azap yağdırdık. Mesela onlara hıtta günahlarımızı bağışla deyiniz denildiği halde onlar bu kelimeyi buğday anlamına gelen hınta kelimesiyle değiştirip ''Hınta hınta'' diye bağırmaya başladılar ve Tevrat'ı da böyle bozdular. Bir de onlara o deniz kıyısındaki şehrin başına gelenleri sor. O sırada onlar cumartesi yasağına riayet etmiyorlardı. Cumartesi günü balıklar akın akın geliyorlardı. Yasak olmadığı gün gelmiyorlardı. Yoldan çıkıp sapıklık yaptıkları için biz de onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki, Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için bir de belki günahlardan sakınırlar diye. Onlar yapılan bunca nasihatı unuttukları zaman o kötülükten sakındıranları kurtardık. O zalimleri de fena hareketlerinden dolayı şiddetli bir azaba uğrattık. Böylece onlar kibre kapılıp yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince biz de onlara hor ve zelil maymunlar olun dedik. O vakit Rabbin işte şu ahdi ilan edip bildirdi ki, kıyamet gününe kadar onlara en kötü muameleyi yapacak olan kimseleri başlarına gönderecektir. Muhakkak ki Rabbin hızla cezalandırandır. Ve yine muhakkak ki O çok affedici, çok merhametlidir. Ve onları, yeryüzünde birçok ümmetlere ayırdık. İçlerinde iyi olanları da vardı, olmayanları da. Onları biz bazen nimetlerle, bazen de musibetlerle imtihana çektik. Sonunda belki hakka dönerler diye. Derken kitabı Tebratı miras alan bozuk bir nesil bunların yerini aldı. Bize nasıl olsa mağfiret edilecek diyerek, şu alçak dünya malını alıyorlar. Yine onun gibi bir mal ve rüşvet gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, kendilerinden o kitabın hükmü üzere misak alınmamış mıydı? Ve onun içindekileri okuyup öğrenmemişler miydi? Oysa ahiret yurdu, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman yitirmeyiz. Hani bir zamanlar biz o daha gölgelik gibi tepelerine çekmiştik de, üzerlerine düşüyor zannettikleri bir sırada demiştik ki size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın umulur ki korunursunuz. Bir de Rabbin Adem oğullarından belllerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği vakit Pekala Rabbimizsin, şahidiz dediler. Bunu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye yapmıştık. Yahut atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz onlardan sonra gelen bir nesirdik. Şimdi o batıl yolu tutanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye yapmıştık. Ve işte biz ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki belki dönerler. Onlara kendisine ayetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat. Ayetlerden sıyrılıp çıktı derken onu şeytan arkasına taktı en sonunda da helak olanlardan oldu. Ve eğer dileseydik onu... ...o ayetlerle yüceltirdik. Fakat o alçaklığa saplandı kaldı. Ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali, ...o köpeğin haline benzer ki, ...üzerine varsan da dilini uzatır, solur, ...bıraksan da solur. İşte bu, ayetlerimizi inkar eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat... Belki biraz düşünürler. Ayetlerimizi inkar edip sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür. Allah kime hidayet ederse o hidayete erer. Kimi de dalalette bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olurlar. Andolsun ki cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhitleri, inkarcıları terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler. Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki, onlar hakka yol gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, biz onları bilemeyecekleri yönlerden derece derece düşüşe yuvarlayacağız. Ayrıca ben onlara mühlet de veririm. Fakat... Benim tuzak kurup helak edişim pek çetindir. Onlar arkadaşlarında herhangi bir cinnet bulunmadığını hiç düşünmediler mi? O açık bir uyarıcıdan başka biri değildir. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna, Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bu Kur'an'dan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa onu yola getirecek bir kimse yoktur. O onları kendi hallerine bırakır ve kendi azgınlıkları içinde yuvarlanıp giderler. Sana ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan ondan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben, iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir peygamberden başkası değilim. Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükunet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca, ona yaklaşınca, eşi hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler. Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız. Fakat Allah kendilerine salih bir evlat verince, her ikisi de tuttular, verdiği evlatlar üzerine ona ortak koşmaya başladılar. Allah onların koştukları şirkten münezzehtir. Hiçbir şey yaratmayan ve kendileri yaratılmış olan putları mı Allah'a ortak ediyorlar, ona eş koşuyorlar? Bu putlar ne o tapınanlara ne de kendi kendilerine yardım edebilirler. Eğer siz onları doğru yola çağırsanız, Size uyumazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağarmayıp susmuştunuz hiç fark etmez. Allahı bırakıp taptıklarınız da tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda doğruyseniz, haydi onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri. Veya işitecek kulakları mı var? De ki, haydi çağırın ortaklarımızı. ortaklarınızı, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve elinizden gelirse göz açtırmayın. Zira benim velim o kitabı indiren Allah'tır ve o salih kullarına sahip çıkar.'' Sizin Allah'tan başka taptıklarınızsa ne size yardım edebilirler ne de kendi kendilerine yardımları dokunur. Siz onları doğru yola çağıracak olsanız da duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün. Bakarlar ama görmezler. Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir vesvese bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman oturup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahip olurlar. Şeytanların kardeşlerine gelince onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara arzularına göre bir ayet getirmediğin zaman... ...derleyip toplasaydın ya derler. Sen de de ki... ...ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım. İşte bütünüyle bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir kavim için... Hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman hemen susup onu dinleyin. Umulur ki rahmete nail olursunuz. Sabah akşam demeden, kendi içinden korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma. Zira Rabbinin katında olanlar, Allah'a kulluk etmekten asla kibirlenmezler. O'nu tenzih eder, şanını ulularlar ve yalnızca O'na secde ederler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten mümin kimselerseniz, Allah'tan korkun da birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır. Ve bunlar yalnızca Rab'lerine tevekkül ederler. Onlar ki namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yoluna harcarlar. İşte gerçekten mümin olanlar onlardır. Onlara Rab'lerinin katında dereceler vardır. Bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim Rabbin seni hak uğruna savaşmak için evinden çıkarmıştı. Oysa Müslümanların bir kısmı o zaman bundan hoşlanmamışlardı. Ve gerçek gün gibi açığa çıktıktan sonra bile seninle münakaşaya devam etmişlerdi. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlardı. İşte o zaman Allah size iki taifeden eden kervan veya Kureyş ordusundan birini vaat ediyordu ki sizin olacaktı. Sizse arzu ediyordunuz ki şanı ve şerefi olmayan şey kervan sizin olsun. Halbuki Allah ayetleriyle hakkı yerine oturtmak ve kafirlerin arkasını kesmek istiyordu ki Hakk'ın hak olduğunu tanıtsın ve batılı büsbütün yok etsin. Varsın o günahkarlar istemesin. O vakit siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da ben işte ardarda bin melekle size yardım ediyorum diye duanızı kabul buyurmuştu. Bunu da Allah size sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer ancak Allah katındandır. Gerçekten Allah mutlak galiptir ve hikmet sahibidir. O sırada size yine katından bir güven ve esenlik olmak üzere bir uyku sardırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın vesvesesini sizden gidermek, yüreklerinize kuvvet vermek ve ayaklarınızı sağlam durdurmak için gökten üzerinize yağmur indiriyordu. İşte o anda Rabbin meleklere şöyle vahy ediyordu. Ben sizinle beraberim. Müminlere sebat verin. Kafirlerin yüreğine korku salacağım. Hemen boyunlarının üstüne vurun. Parmaklarına parmaklarına vurun. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah'ın azabı çok çetindir. İşte gördünüz ya, şimdilik siz bunu tadın. Şu da kesindir ki, ahirette kafirlere cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman, Onlara arkalarınızı dönmeyin, kaçmayın. Böyle bir günde her kim onlara tekrar dönüp çarpışmak için geri çekilmek veya diğer bir safta yeniden mevzilenmek halleri dışında arkasını dönerse, muhakkak Allah'tan bir gazaba uğramış olur ve varacağı yer cehennemdir. Orası da ne kötü bir akıbettir. Sonra onları siz öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Lakin Allah attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Allah işitendir, bilendir. Gördünüz ya, Allah kafirlerin kurduğu tuzağı işte böyle boşa çıkarır. Fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir. Eğer aşırı gitmez de son verirseniz, Hakkınızda daha hayırlıdır. Yok eğer dönerseniz biz de döneriz. O vakit askeriniz çok da olsa, Size hiçbir şekilde fayda vermez. İyi biliniz ki, Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin.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 ...yine de aldırmaz arka dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman... ...Allah'a ve Resul'e icabet edin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve siz kesin kez O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir. Düşünün ve hatırlayın o zamanları ki, Hani bir vakitler siz yeryüzünde güçsüzdünüz, Hor görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi hırpalamasından korkuyordunuz. Öyleyken o, sizi barındırdı ve sizi yardımıyla destekleyip güçlendirdi ve şükretmeniz için temizlerinden rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki, bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız. Ve iyi biliniz ki, Mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan aracından başka bir şey değildir. Allah katında büyük ecir vardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size bir furkan, hakkı batıldan ayır edecek bir anlayış verir ve günahlarınızı örtbas eder, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir hani bir vakitler o kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da onlar tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu öyle ya Allah tuzakların en hayırlısını kurar onlara ayetlerimiz okunduğu zaman işittik Dilersek bunun gibisini biz de söyleriz. Bu eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir diyorlardı. Bir vakitte ey Allah eğer bu senin katından gelmiş bir hak kitapsa hiç durma üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize daha acı bir azap ver demişlerdi. Halbuki sen içlerindeyken Allah onlara azap edecek değildi. İstifar ettikleri sürece de Allah onlara azap edecek değildir. Şimdi ise Allah'ın kendilerine azap etmemesi için neleri var ki? Oysa mescidi haramdan men ediyorlar. Üstelik onun hizmetine ehil kişiler de değiller. Çünkü onun hizmetine ehil olanlar ancak müttakilerdir. Lakin çoğu bunu bilmezler. Kabe huzurunda onların duaları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkarınızdan ve nankörlüğünüzden dolayı bu azabı tadın bakalım. Mallarını Allah yolundan engellemek için sarf eden o kafirler, hiç şüphesiz yine onu sarf edecekler. Varsın sarf etsinler. Sonra o yüreklerine inen bir acı olacak. Sonra da mağlup olacaklar. Zaten kafirler toplanıp cehenneme gönderilecekler. Allah murdarı temizden ayırt etmek için ve bir de murdar kısmını birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya getirmek ve topunu birden cehenneme koymak için böyle yapar. İşte bunlar o hüsran içinde kalanların ta kendileridir. O kafirlere de ki, eğer bu işe son verirlerse, daha önce yaptıkları bağışlanacak. Yok, yine karşı koymaya başlar, isyana dönerlerse, önceki ümmetlere uygulanan kurallar, kendilerine de uygulanacak. Artık o ilahi uygulamayı beklesinler. Ortalıkta fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, muhakkak ki Allah yaptıklarını görür. Yok vazgeçmez de tekrar eskiye dönerlerse, artık bilin ki Allah sizin yardımcınızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.